Şu hadislerle amel eden hanımlar ehli cennettir. Muhakkak Allah Teala kadınların üzerine gayreti, erkeklerin üzerine de cihadı yazmıştır. Kadın eşinden kıskanır. Onlardan kim Allah'a iman ederek Allah için sabrederse ona bir şehit sevabı vardır. Kadın kocası hakkında da kıskanır. Sabredene bir şehit sevabı vardır. İzahı Asiye Firavun'un zulmünden sabretti. Allah da onu üstün kıldı. Asiye'nin nefs ve şeytanla mücadelesi ve Firavun'un zulmüne tahammül etmesi hakkında meşhur kıssalar vardır. Hatta Kur'an-ı Hakim de Asiye'yi övmüştür. Şu halde kadının nefs ve şeytanla mücadelesi erkeklerle savaşması gibi sevaplıdır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları kadının nefsini her halükarda cinsi arzular hakkında men etmemesidir. Farzın dışında kocasının izni olmaksızın evinden bir şey vermemesidir. Verirse vebali kendisine, sevabı kocasınadır. Kocasının izni olmaksızın evinden çıkmamasıdır. Çıksa Allah Teala'nın ve meleklerin laneti üzerinde olur. Kocası zalim de olursa hüküm böyledir. Tövbe edinceye kadar yahut evine dönünceye kadar ona gelen lanet devam eder. Diğer bir hadiste de şöyledir. Efendisinin karısı üzerindeki hakkı yatağı terk etmemesidir. Allah'ın hükmüne muhalif olmadığı müddetçe yeminine muvafakat etmesidir. Allah'ın hükmüne muvafık yerlerde ona itaat etmesidir. Kocasının izni olmaksızın evden çıkmamasıdır. Ve kocasının hoşlanmadığı kimseyi eve sokmamasıdır.